Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Eda Çeçe. Ben Gökhan Aslan. Ee, İnce'den Kültür'ün bu programında, yeni yılın ilk programında... ...İstanbul'un koca bir şantiye haline gelmesinin kültürle nasıl bir alakası var? Kültüre incelemeler açısından baktığımızda bu inşaat halinin, bu şantiye halinin nasıl bir etkisi, nedenleri, sonuçları var yahut olabilir, bunları nasıl öngörebiliriz diye konuşmak üzerine bu programa inşa meselesi, inşaat konusunu başlık olarak seçmeyi uygun gördük arkadaşlarla. Mimarlık mesleğinin yahut mimarlık eyleminin, mimari eylemin bugün artık inşa etmek öte e, yıkmak odağında e, hareket ettiğini ve kendini çoğalttığını e, düşünerek yahut bunu gözlemleyerek e, bu yola e, çıktık. Bu konuyu konuşmaya e, karar verdik. Aslında e, şimdi şehrin inşası, şehirdeki inşaat özellikle İstanbul'daki aslında hem Türkiye'de hem de dünyada da süre giden evet, yani bir inşaat İstanbul'da bu. İstanbul üzerinden bütün Türkiye aslında. Evet. Yani, Türkiye'nin her tarafı şu anda TOKİ işgali altında. Ama ben bu konuyu derinleştirmeden önce yani şehrin inşası olarak tarif edilebilecek bu durumun genel olarak kültürün inşasının ayaklarından biri olduğunu söylemek istiyorum. Kültürün inşası dediğimizde de şehrin inşasının dışında aslında bilimin, bilginin inşasını da, ulusun inşasını da... Dilin inşasını da konuşmaya başlıyoruz bir taraftan. Ve bunlar birbirinden ayrı da değil, birbiriyle bağlantılı. Hatta kültürün inşasını destekleyen, kültürün inşasının onları desteklediği falan böyle bir karşılıklı alışverişin çok yoğun olarak hissedildiği bir şey bu. Hani Bir, bir tanesini ele alırken aslında e, diğerine de bir şey söylemiş oluyoruz. Diğerinin de içinde bulunduğu durumu. ...bir şekilde dile getirmiş oluyoruz. Onu e, belirtmek istiyorum. Bugün aslında Türkiye'nin birçok yerine ...ama belirgin bir biçimde dediğimiz gibi... ...kültür başkenti e, olarak... ...ifade ettiğimiz ironik bir şekilde... ...işte bu anlamıyla. Şehrin inşasından ...bahsetmeye başladık. E, belki de... ...diğer ayaklara sonra değinebiliriz ama... Şimdi bir süredir Benjamin'le ilişkili e, bir şeyler oluyor sürekli hayatımda. Dolayısıyla hani da deyince, şehrin inşası deyince e, ondan bahsetmek istedim. Çünkü o aslında genel bir mantık içinde mantığı da yani içinde bulunduğumuz genel mantığı da e, ortaya koyması açısından önemli. E, pasajlarında ve genel olarak tüm eserlerinde şehirdeki o inşaat alanına girdiğini, o inşaatın sokaklarına dolaştığını hissediyoruz. Daha doğrusu da... Aslında bu hep inşaadan bahsederken moderniteyle gelen tüm değişim ve yenilikleri bir inşaat alanında gezer gibi tahlil ettiğini görüyoruz. Aslında bizim karşılaştığımız durum da bu. Yani e, bu sürekli devam eden inşalar hem bize özgü bir tamamlanmamışlığı da içermekle birlikte diğer yanda moderniteye özgü bir e, hani o projenin sürekli devam ediyor oluşunu da gösteren bir şey yani. Bu inşaat aslında modernitenin inşaatı, onun getirdiği değişim ve yeniliklerin bir parçası. Bu da moderniteyi aslında bitmiş bir şey, bitmiş bir gelenek olarak değil, hala devam eden bir süreç olarak da değerlendirmek gerektiğini işaret ediyor. Böyle bir anlayış çünkü Benjamin'in de gösterdiği gibi hem orada neyi, nasıl, neden değiştiğini hem de oradaki tarihselliği görünür kurması açısından önemli. Dolayısıyla da de oradaki değişime nasıl cevap vereceğiz, oraylara nasıl hesaplaşacağız gibi bir soruyu da beraberinde getiriyor. Çünkü bir şeyler değişiyor ve biz ona nasıl tepki vereceğiz? Bu anlamıyla da... E, ...hani sen inşaatta... ...hep bir yık, yıkılma meselesi görüyoruz yani. yani... ...inşa edilmek yıkmaktır... ...gibi bir şey söyledim mesut başlarken. Haline mesela. geldi artık bugün. Orada yıkılmakta olan ne o zaman? Onu da tartışmak gerekiyor. O süreci ve tarihselliği dikkate alırken... ...bu soruyu da sorabilmek ve belki yanıt verebilmek... ...şansına nail oluyoruz. Senin bu söylediklerin üzerinden... <gülüyor> Ee, ...şu geldi aklıma... Ee, ...aslında... ...Benyamin'in işte e, o pasajlar metninde... ...Benyamin Paris'teki pasajlar... ...üzerinden bir kültürel okuma yapıyor... Hı hı. Ee, ...tam da bu nedenle aslında... E, ...kent yaşamı dediğimiz şeyi... E, ...bir cümle olarak... E, ...aldığımızda... ...binalar o cümlenin kelimeleri... Hı hı. ...ve o kelimeler... ...bir araya geldiklerinde... Kent diye bir e, toplamda bir cümle oluşturuyor. Hı hı. E, ancak İstanbul'un bugünkü haline baktığımızda hı hı. E, ciddi anlamda bir devrik cümle hı hı. hatta dadayist bir cümle e, haline gelmiş durumda. E, bu nedenle de o bütün binaların yani kelimelerin dolayısıyla değişmesi vesairesi üzerinden e, İstanbul'da mimari anlamda bir e, dil devriminin yapılmakta olduğunu da görebiliriz. Dolayısıyla yarın öbür gün e, İstanbul üzerinden Benjamin'in pasajlar metni gibi bir metnin hı hı. yazılma imkanı ortadan kaldırılıyor şu anda. Yani yarın öbür gün e, bu binalar ve onların çevresindeki yaşam ve onların yarattıkları e, yaşam pratikleri üzerine herhangi bir e, sosyal bilimci düşünür yahut e, sıradan bir meraklı e, yahut yine ben yemin üzerinden söylersek sıradan bir flanör flanörün e, gezip dolaşabileceği bir e, ortam kalmayacak. Kalmıyor da zaten çünkü e, işte İstanbul gibi bilmem kaç e, bin yıllık tarihi olduğuyla sadece övündüğümüz e, bir şeyde bir cümlenin içerisinde artık tanımadığımız yepyeni. Kelimeler ortaya çıkmaya başlıyor ve e, anlamadığımız bir cümle yapısıyla karşı karşıyayız. Ya İstanbul zaten çok vinçli bir kent. Şöyle bir uzaktan çok? baktığınızda bayağı vinçli bir kent. Vinçlerle dolu vinç, bir kent. He. Artık vinç bir mimari, e, kendi başına bir mimari şey olmaya başladı. Bir Bina gibi artık devamlı vinçleri görmeye başlıyoruz. Evet fotoğrafın içinde sürekli bir ha, İstanbul silüeti dediğimde artık vinç de var yani demek istediğim. <gülüyor> E, bu da bir devamlı gelişmekte olmak. Bunu kimileri güzel bir şey zannediyor. Gelişmekte olan ülke. Bir türlü de bitmiyor bu gelişme. Bu gelişmekte olan mı? Kurulmakta olan mı? Ya göçebi gibi sürekli Ekonomi değil mi? Yani e, şeyinde, kategorisinde gelişmekte olan ülke olmak iyi bir şey gibi lanse ediliyor. E, ama aslında bu gelişmekten öyle bir açık ki bir türlü biz bir yere yerleşemeyeceğiz belli ki. İstanbul için bir, ha bire bir fethedip duruyoruz aslında. Ya işte bir önceki yani orada yeniden inşa edilen şeyin tam da bir önceki, senin dediğin gibi ilişki kuramıyoruz, bir pasajlar çıkmayacak. Bir öncekiyle ilişki kurmamıza imkan sağlayacak bir şey ortadan Mümkün kalkıyor. Değil. Mesela bakalım nerelerde o projeler, inşaat projeleri var. Hani tarihi silüetin, hep bu laflar da çok acayip oluyor ama hakikaten öyle. Tarihi silüetin olduğu yerler işte Sulukule dedik değil mi? Balatta yapılması planlanan başka bir proje daha var. Başka başında var. Şimdi buralar hem eski yerleşim yerleri olması açısından manidar ama bir taraftan da farklı kültürlerin e, bir arada yaşadığı. ev sahipliğini yaptığı yerler olması açısından da manidar. Dolayısıyla sadece aslında ve tabii bunlar bir taraftan da yine ben yemeye gönderme yaparsak eski ve demode olarak da görülüyor. Hem kültürel anlamda hem de doku anlamında. Ve tam da bu... E, bahsettiğimiz İstanbul'un mekanları e, işte ailevi değerlerimiz falan filan gibi laflara e, çok da şey yapan e, özenle davrandığını iddia eden bir hükümet döneminde e, yapılıyor bu olaylar. Çünkü tam da bu semtler zaten İstanbul'un işte o aile e, ortamının e, aile kültürünün vesairesinin çok uzun zamandır devam ettiği işte bir evde e, iki üç neslin Arar arda yaşadığı, bazen birlikte yaşadığı, yani işte hmm. e, iki iki damat iki gelinin ne işte amcalar teyzeler babaaneler falan birlikte yaşanan semtlerden bahsediyoruz bir yanı bir yanıyla da yani işte göçmenlerin olması falanın haricinde işin bir de böyle bir tarafı var ve dolayısıyla oradaki büyük aile yapıları e, dağıtılarak hmm. işte e, 80 metrekaralık Sadece çekirdek ailenin sığabileceği toplu konutlara e, havale ediliyor ve işte o aileyi kutsayan e, zihniyet tam da aileyi yıkan bir zihniyet haline geliyor. Çünkü inşada sürekli olarak yalıtma var yani bir e, sterilize var bir taraftan da. Tabii. Ben bu noktada bir şey aklıma geldi dizilere bakarak da bunu düşündüğümde. Ee, ...bayağı e, sevilen diziler arasında ve en yani çok aile dizileri var. Bunlar hep kalabalık aileler, geniş aileler. Evet, yaprak ee, dökülmüyor falan. Gibi ve e, sanki burada yıkılmakta olanın yerine e, kültürel e, hafıza aslında bir e, yaratılmış olan... ...yani dizi, kültürel üretim üzerinden hatırlayın bunu zaten... Tamamlıyor oradan Bitiyor zaten, gerçeği yok ama kültürel üretimle hatırlanacak bir nostalji yaratılacak... Ve hmm. e, bu hatırlama gerçek binada, binalarda Kentte yaşanmayacak da Televizyonda evet. yaşanacak bu Bunun da orada bir işlevi ortaya çıkmış oluyor e, Geniş hale dediğin gibi aynen Mesela istatistiklerde e, 55-75 yılları arasında Türkiye'de ortalama olarak bir hane halkı 4,5-5 kişiden oluşurken e, Bugüne gelindiğinde Bu 3,85'e düşmüş Yani daha çekirdek haliyle olmaya doğru gidiyoruz e, Haliyle bu da İhtiyaç olarak da o kalabalık ailelerin yaşadığı mekanlardan ziyade bu küçük çekirdek ailenin yaşayacağı mekanları aman yaratalım. Bunlar da daha ufak tefek, daha kutu, daha steril yerler. Ve bu sırada mahalle kültürü de gidiyor. Kesinlikle tabii o da gidiyor bir yandan. Ya bir de steril olmasının yanında tek tip değil mi bunlar? Yani şeylere bakın, işte Toki falan diyoruz, başka birçok örneği daha var. Hep tek tip. Mesela Gökhan sen beğeniyordun galiba bunu tokileri değil mi? Ben de beğeniyorum yok canım. <gülüyor> Hatta şey almışım değil mi Gökhan oradan? O yüzden Gökhan programımıza son kez katılıyor. Son kez katılıyor. Ben taksitlerim var arkadaşlar. <gülüyor> ya... Hayır yani tek tip olması. <gülüyor> <gülüyor> tek tip olması yani, yani kötü bir şey olmak zorunda değil. Yani bence kötü bir şey ama e, hani olmak zorunda değil. Ama şey orada e, garip olan. Oradaki yapaylık. Yani oranın bir sonraki şeyle olan iletişimsizliği. Evet yani İstanbul Ataköy'deki bir binayla e, Bolu yolundaki bilmem neredeki bir binanın aynı olmasının. Çok acayip değil mi? Hiçbir mantıkla e, açıklaması yok. Yani yıllarca bu zaten devlet e, dairelerinde de yapıldı ve orada da gördük ne kadar kötü olduğunu. Tüm okullarımızda aynıdır. Yani. Hadi onun bir mantığı var yani devlet işte ulus inşa ediyoruz. Hı hı. Devlet Dümdüz. şeyin üzerindeki Edirne'den Ardahan'a her yerde halkına aynı yüzle gözüküyor. run bir bina karşılığı olarak Ardahan'daki devlet valilik binası da Edirne'deki valilik binası da birbirine benziyor. Peki hadi bunu anladın mı? Ama bu hiçbir kültürel bir şeyimiz yoktur onda izimiz yoktur o binalarımızda bu yok arada. Tabii Dümdüzdür. Işte, Tamamıyla yani. modern. Çünkü herkese soğuk. Yüzle evet. gelen bir devlet var orada devleti anladım da benim içinde yaşayacağım e, bina niye öyle? Sıra bize geldi çünkü yani devlet i̇şte. binasına giren çıkan insanın eve döndüğünde de e, yaşadığı bina ile bir eş, eşlenik bir durum olması lazım. De birbirimize de artık aynı soğuk yüzle e, bakıyor hale geldik. Tabii şöyle bir durum da oluşuyor. O bahsettiğimiz TOKİ binalarında tabii ki şey de olmuş öznel değişiklik yapma hakkımız değerimizden alınmış oluyor. Çünkü bir sitede bir kendiniz kalkıp o katınızı ayrı boyayamazsınız dışarısını. Hı. Ya da ne bileyim özel değişiklikler işlemeler yapamazsınız bina o katın dışına ki bayağı dışlanırsınız değil mi? Karar alınır ve dışlanırsınız. Orada öyle bir öznel şey yaratma ancak içeride mümkün olduğunca yaratabildiğin kadar yata, yarat deniyor. Ve şehrin dışarıdan bakıldığında bir farklılık yaratma. ...anlamına da geliyor aslında bu. Yani böyle de okunabilir. Ee, devlet binalarında vardı şimdi... ...burada da başladı. Ee, ama mesela ben şeyi de görüyorum... ...bir yandan böyle... ...yalancı kültürel... ...motifler de gelmeye başladı. Hmm. Yani sanki bir ihtiyaç doğdu, Kültürel motif... ...göstermemiz lazım. Osmanlı evleri... ...ya da bazı... Evet. ...kültür merkezlerimize işte Selçuklu mimarisi. Evet. Yani bunlar da böyle... E, ...sadece bir... ...köşeye işleme yapalım... Canım dercesine bu şekilde yapılmaya başlandı. Bu, bu, bu self Evet başka bir şey midir? Çok emin değilim. Yani bu yeni yeni güçlenmeye başladı. Neden? Eskiden belki dümdüz bir modern yapı varken ne oluyor? İşte yeni iktidarla beraber eskiye bir şey var. Özlemdiğim bir de eskinin yeniden bir böyle getirilip bu tarafta yeniden bir satılması var Osmanlı'nın Selçuklunun falan biz i̇şte Cihan aslında dolayısıyla tamamen yeniden yazılması evet Cihan devletinin bir nevi şeyleri figürlerini yeniden işlemek var ufak ufak yani bunlar hep aslında politikayla iç içe Tabii tarihin e, yani şey yapılması alıp burada yeniden yazılması yani e, kelimeyi bulamadım ama yani dolayısıyla bütün oradaki geçmişle olan ilişkiyi burada yeniden kurmak başka bir şekilde. Osmanlı üzerinden şu an mesela. Belki 50 yıl sonra başka bir tarihi dönem üzerinden başka sayıklarla yazılacaktır. Bir de şu var. Şimdi önceden bu tokiler falan şehrin uzaklarında kurulmaya başlamıştı falan. Gözümüze bu kadar batmıyor muydu ne? Çünkü oralar hani kullanılmayan alanlardı. Yani zaten iskan şeyi, yerleşim alanı olmayan yerler evet. iskana açılıyordu. Toki giriyordu, ev yapıyordu. Evet. Yani inşaatları oralarda, yoktu orada. oralarda görüyorduk ve şimdi gittikçe bu şehir merkezlerine kaydı. Az önce verdiğimiz örneklerde buna dahil. Tabii bir taraftan da sadece e, bazı yerleşim alanlarının inşaat projelerinden de çıkıp bazı simgesel e, binaların ya da mekanların da e, değiştirilmesine ve daha doğrusu işgal edilmesine i̇şgal edilmesi. kadar geldi süreç. İşte konuştuğumuz gibi. Şey, programdan önce de AKM buna bir örnek. İşte Haydarpaşa'nın başına gelenler buna bir örnek. E son olarak da emek sineması buna bir örnek. Ve görüyoruz ki aslında bu inşadan çıkıp hakikaten işgale gelmiş durumda. Şehrin işgali. Yavaş yavaş ilerliyor. Ve e, yani burada küçük bir şey belirtmek istiyorum. Bu emek sineması ile ilgili. Hani Sizin ekeceğin bir şey varsa <gülüyor> ben... Yani bu emek sineması ile ilgili <gülüyor> işte son... ...şey yapılan... ...başlatılan eylem programında... ilk televizyonda denk geldik biz Mesut'la. Onun orada... ...yani senin söylediğin çok önemli bir şey vardı... ...onu paylaşmak istiyorum. Şimdi... ...orada yapılan yani... ...emek sinemasını kurtarmak için... girişilen eylem programında... ...orada bir gece sabahlamak vardı. Ve biz hani nedir ne değildir ne yapalım... ...hani nasıl bir şey bu filan diye konuşurken... ...Mesut dedi ki... Hani artık bir gece sabah yani daha da süreli bir şekilde bir şey yapmanın yani ya da bunun için bir yürüyüş yapmanın filan bir anlamı yok. Orayı işgal etmek gerekiyor. Evet. Tam yani. da şimdi işte bu konuyu tekrar konuşurken bunun hani gerçekten bir kere daha ne kadar e, önemli olduğunu hakikaten bu olduğunu düşündüm. Çünkü yani e, işgal edilen bir şeye karşı nasıl mücadele verebilirsin ancak orayı kendinin kendini kılarak yani sen de işgal ederek bir taraftan. İşte Boğaziçi e, Üniversitesi'nde olunan örnek Starbucks buna e, iyi bir örnek. Wall Street'in bu kadar yankı yapmasının sebebi o insanların oraya orada bir araya gelme sebeplerinin dışında muhtemelen belirlenmiş bir yeri işgal etmeleriydi. Dolu yani e, şimdi inşaat meselesinden meselesinin içerisinde bir parantez açıyoruz aslında evet. ama e, açalım yine de e, önemli bir mevzu çünkü... E, Büyük eylemler, yürüyüşler vesaireler düzenlemek işte 68-78 döneminde ses getiren ve bir nebze sonuç alınan bir eylem türüydü. Ama bugün yürüyüş yapmak vesaire gibi eylem türlerinin herhangi bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Yani emek sinemasının kurtarılması için... Ee, harcanan çabalara tabii ki e, hepimizin saygısı var. Saygısının olmasının e, yanı sıra desteği de var. Tabii. Ama e, şu değişimin görülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, eğer işte bundan yani içinde geçtiğimiz yılın e, başında, 2011'in başında e, Tahrir Meydanı'ndaki insanlar e, talep ettiklerini almak için e, Cumartesi gecesi e, efendim biz Tahrir Meydanı'nda çadır kuracağız ertesi sabah da evlerimize dağılacağız deselerdi bugün Arap Baharı diye bir şey yoktu bunun e, şeyini görelim e, tam tersi örneklerini görelim e, Amerika Irak'a e, girerken Türkiye'den teskere geçirmeme meselesi vardı büyük eylemler yapıldı teskere o gece geçirilmedi sadece ertelendi 3 ay sonra o teskere bir gece vakti geçiverdi ee, ...internet yasakları için e, şeyde istiklalde çok e, büyük bir son yılların en kitlesel en büyük eylemi yapıldı. E, sonuç üç bir ay sonra şey, yasa evet. çıktı. Eylem yani bir yürüyüş bir yerden bir yere belli bir süre içerisinde yürüyüş yapmak... E, ...bugünkü iktidar yapısı için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Bizler için ediyor çünkü bir araya geliyoruz bir eyleme gidiyoruz ee, ne kadar çok ve e, sesimizin duyulduğu e, yanılsamasına kapılıyoruz ama orada işte. Çünkü artık e, herkes şunu biliyor o eylemden çıktıktan sonra herkes dağılıyor ve işte e, evine gidiyor kahve içiyor bilmem ne yapıyor falan filan. İktidar da bunu biliyor o eyleme katılmayan yahut ona karşı çıkanlar da bunu biliyor. Dolayısıyla insanları ikna edecek ve e, sonuç alacak bir eylem e, şeyi senin de dediğin gibi iktidar senin masanın e, akşam yemeğindeki tabağına kadar hı hı. E, senin hayatını işgal ettiyse istediğini alabilmenin yegane yolu artık bir işgaldir. Emek sinemasındaki e, eyleme geldiğimizde işte o haberi bu eylemin yapılacağı haberini e, duyduğumda ...herhangi bir sonuç alınamayacağını... ...öngörmüştüm... ...kaldı ki... ...bırak eylemden sonuç almayı... Evet. ...gece sabahlama bile gerçekleşemedi... Evet. ...oraya gidilecek... ...emek sinemasına gidilecek... ...ve işgal edilecek... ...bunun yapılmadığı takdir ...bu ve bunun gibi diğer mevzularda... ...yani Sulu Kule için inanılmaz... ...olaylar yapıldı... ...büyük şeyler... ...araştırmalar... ...vesaireler falanlar filanlar yapıldı... E, ...belgeseller çekildi... ...şudur budur... ...sonuç sıfır... ...sonuç işte bir anı... ...yani evet. anı olarak kalıyor... ...bu da şey... E, ...JJ'in Ekim'de Wall Street'te gidip... ...orada yaptığı konuşma... ...alt üstün son sayısında... Şey, evet. e, ...Türkçesi yayınlandı evet. bu arada... ...orada öyle diyordu... ...hani sakın... ...bunun bir anı olarak kalmasına izin vermeyin... ...işte... ...yani emek sinemasının... ...anı olarak kalmasını... istemiyorsa eğer bir... E, ...işgal hareketinden başka... ...çözüm yok... ...tabii bir yandan da... E... Bu, bu da bir sonuç verir mi bilmiyorum yani direniş her daim devam etmeli bunun çeşitli yolları aranmalı ama çeşitli yollar arasına mesela sivil toplum kuruluşları muhalefetin aslında bizzat e, siyasetin e, yürütme alanı olan daha doğrusu yasama ve yürütme daha doğrusu alanı olan meclis ve hükümet nezdinde bir şey yapması lazım çünkü işin gerçekten de hukuki bir işleyişi var ve o pek kimseyi dinlemeyebiliyor eylemleri de dinleyemeyebiliyor o alanda aktif bazı e, girişimlerde bulunulması lazım ki e, bir şekilde ikna edici olabilsin bir yandan. E, biraz bunu düşünüyorum. E, şey içinde bir yandan şunu da düşündüm tam siz konuşurken. Ya bunu istemeyen kadar yani emeğin o hale gelmesini istemeyen kadar buna kayıtsız insan belki ondan 2-3 kat daha fazla. Ya da belki de isteyenler en az o kadar. Tabii ki. Yani işi demokrasi ama tam plebisit demokrasi haline dökersek... Yani Oylamaya referanduma götürülse belki evet yıkılsın bile çıkabilir. Tabii tabii tabii. tabii. Maalesef yani, yani böyle bir durum var. Hiç kimsenin yani dediğin gibi büyük çoğunluğun umurunda değil umurunda zaten. Umurunda değil. O yüzden bir yandan da önemli olan yeter, yeterli çoğunluğu sağlamanın dışında bayağı hedefe gidebilecek bazı hukuki girişimler ya da bazı kamuoyu yaratma girişimleri olmalı. Başka türlü de hani bir şey dinlemiyor bu süreç. Çünkü işin ciddi bir ekonomik arka planı var. Ee, neden? Çünkü İstanbul'da ben yine aslında biraz inşaata kafam gidiyor yavaştan. Hı -hı, o tarafa hı -hı. doğru hemen. Ee, ekonomik e, bir girişim var ortada. İstanbul'da e, son bir on yıldaki eğilim e, daha çok e, merkezde bu tarih yarımada ve Beyoğlu'da daha iyi olmak üzere e, yaşanılacak yerden ziyade turistik yer yapılması çabası var. Burada da e, alışveriş merkezleri oldukça artmış. İstanbul'da 2002 ile 2000 sanırım 6 arasında ya da 7 arasında o civarlarda 400 küsur tane alışveriş merkezi yapıldı ve amaç da bir alışveriş vahası yaratmak bunu biz şeyle beraber düşünelim harbiye ile beraber düşünelim. Yani kongre merkezi var, turistler var, oteller var bütük oteller var, alışveriş merkezleri var. Bir tek yaşam yok şeklinde tabi yaşam yok derken yaşayan bir mahalle Orada, oranın yerlisi yok anlamında. Ee, bu da aslında e, hali hazırda bir hareketli yaşamı dışlayıp e, tüketimle beraber e, gelir getirecek bir e, şehir merkezi yaratma çabası demek oluyor. Bu da aslında çok da geniş bir konu. Burada biraz tüketim kültürüne falan girmiş oluyoruz. Tüketim mabetlerine. Evet. evet yani o e, mimari eylemin kendisinin bir e, tüketim aracı e, halinde kent yaşamını ve bütün yaşamı aslında her yönüyle e, baştan sona e, yeniden formülüze ediyor olması kodların değişiyor olması vesaire gibi mevzular aslında e, buradan girilir e, ve fakat yine süremizin sonuna geldik gireceğiz herhalde e, zannediyorum bir sonraki programda da şu e, inşaat meselesini ne devam edip e, böyle yarı bırakmamış e, olalım. Evet. Pekala. Bu programımızın da sonuna geldik. Ben Mesut Varlık. Ben Eda Çeçe. Ben Gülkan Aslan. Çok teşekkür ederiz. Programla iletişime geçebilmek için incedenkültür.gmail.com e-mail adresimize ve Facebook sayfamızdan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki programda inşaat meselesini konuşmaya devam etmek üzere. Yeniden görüşmek üzere. İyi günler.